938, numaralı konu, Ebu Said el-Hudri'nin rivayeti, evet, Hazreti Peygamber perde arkasındaki bakire bir kızın hayasından daha fazla bir hayaya sahipti.